Bunlar cezaları kaldırmakta naz geçirdikleri gibi, faydaları celbetmekte de naz geçirirler. Birinciye delil, Müslim, Bukhari, Ebu Davud, Nese'yi, i̇bn Mace ve bir cemaatin tahriş ettikleri Enes radıyallahu ta'la ta anhın hadisidir. Muşarun İleyh diyor ki, Peygamberin hayatında Enes bin Malik'in halası Rubey'i ensardan bir kız çocuğunun dişini kırmıştı. Davacı ve sahipleri peygambere gelerek haklarını istemişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısası emretti. Enes bin Malik'in amcası, Enes bin Nadır, itiraz olarak değil, rica ve naz geçirmek maksadıyla ''Hayır, hayır ya Resulallah, vallahi ebe diyen Rübey'in dişleri kırılmayacaktır.'' demiş. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Subhanallah ey Enes!'' Allah'ın kitabı kısası emrediyor, buyurmuştur. Fakat Allah Teala davacıların ve kısasçıların kalplerine diyet almalarını ve afuv ilham etmiş. Bunlar diyet üzere sulh etmişlerdir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnne min ibadillah men law aqsama ala Allah lebarruhu. Gerçekten Allah Teala'nın bazı kullarından öyle kimseler vardır ki Allah Teala üzerine yemin etseler Elbette Allah Teala onları yeminlerinde sadık çıkarır. İkinciye delil de Buhari, Abdurrezzak ve daha başkalarının tahric ettikleri Sa'd bin Ebi Vakkas'ın hadisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hel tunsaruna ve turzaquna illa bi du'afaikum?" Acaba sizler zayıfların sayesinden başkasıyla mı rızıklanıp yardım alıyorsunuz? Yahud İnma nasarallahu hadihil ümmete bi zayıfihâ bi davvetihim ve salâtihim ve ikhlasihim. Allah Teala bu ümmete ancak zayıflar sayesinde yardım eder. Yani onların duaları, namazları ve ihlasları sebebiyle buyurmuştur. İmam Münavî'nin dediği gibi zayıf kelimesinin manası bedenen veya kuvveten zayıf demek değil, bilakis makam ve servetçe zayıf olanlardır. Özellikle Bukhari bu hadisi Kitab-ül Cihad, Bâb-u men isti'ane -du ve duafâî vel Nese'i Cihad, Bâb-ül İstinsâri daifi başlıkları altında tahriç etmişler. Aley Cihad davasında olup ehli tarikata saldıran serserilerin bozuk itikatlarına bakılmaz. Haşiye 9 Burada şeyhin sıfatı ile Hak Taala'nın sıfatı birbirine karıştırılmasın. Mesela münkir bir kimse diyemez ki, burada Allah-u Teala'ya mahsus olan sıfatlar şeyhe isnat edilmiştir. Çünkü bu kastedilmemiştir. Ehlince malumdur ki, burada kastedilen üstadın üstadiyetidir. Üstadın kendisi değildir. Nitekim ben o oldum, o da ben, üstad hakkında caiz, Allah-u Teala hakkında ise söylenmesi küfürdür.